Hüccetül İslam, İmam Gazali Hazretleri, Mükâşefetül Kulûb, Kalplerin Keşfi, Ölümü Hatırlamak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki, Zevk ve eğlence arzularını soğutan şeyi, ölümü çok hatırlayın. Hadisin açıklaması şudur, Ölümü çok hatırlayın ki, nefsinizin zevk ve eğlenceye olan meyli kırılsın. ''Böylece Allah Celle Celaluhu'ya yönelin. Allah ondan razı olsun.'' Hazreti Ayşe bir defasında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme sordu. ''Ey Allah'ın Resulü! Hiç şehitlerle beraber haşrolunacak birisi var mıdır?'' Resul aleyhisselam buyurdular. ''Evet, bir günde gece gündüz yirmi defa ölümü hatırlayan kimse şehitlerle beraber haşrolunur.'' Ölümü çok hatırlayan, Şehitlerle beraber olur Çünkü, Ölümü çok hatırlayan kişi, fani dünya hayatına mağrur olmaz. Kimsenin hakkını yemez, Ve ahiret için hazırlığını yapar. Ölümden gafil olmaksa, Kişiyi dünya zevklerine dalmaya davet eder. Mü'minin hediyesi ölümdür. Hadisin açıklaması şöyledir. Ölüm, Mü'minin hediyesidir. Çünkü dünya, Mü'min için bir nevi zindandır. Zira dünyada birçok meşakkatlere uğramaktan geri kalmaz. Mesela kalbinin kasvetlenmemesi için çalışacak, şehevi arzuları söndürmek ve şeytanın vesveselerini uzaklaştırmak için bir kısım zahmetlere göğüs gerecek. Bütün bunları yapmak onun için bir nevi zindan hayatı olacak. Buna karşılık ölümle bir nevi serbestlik kazanacak. İşte bu serbestlik onun hakkında bir nevi hediyedir. Ölüm her Müslüman için bir kefarettir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisleriyle özü sözü doğru, elinden dilinden kimseye zarar gelmeyen, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin temiz ahlakına sahip olan ve büyük küçük hiçbir günahla kirlenmeyen, sadece ufak tefek hataları bulunan, Hakiki müminleri kastetmiştir. İşte ölüm bu tip müminleri günahlardan temizler. Büyük günahları işlemediği ve farzları da eda ettiği için ufak tefek günahlarına kefaret olur. Allah rahmet etsin. Ata Horasâni'yi anlatır. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir meclise uğramıştı. Meclistekiler kahkahalarla gülüyorlardı. Bu manzarayı gören Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara hitaben buyurdular ki, zevk ve eğlence arzularını giderecek şeyi anarak meclisinizi kokulandırınız. Meclistekiler sordular, zevk ve eğlence arzularını giderecek şey nedir? Resul aleyhisselam buyurdular, ölüm. Allah ondan razı olsun. Enes İbni Malik'in rivayet ettiği bir hadiste, Resul aleyhisselam şöyle buyururlar. Ölümü çok hatırlayın. Çünkü ölüm günahlardan temizler. Kişiyi takva sahibi yapar. Yine Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Öğütçü olarak ölüm kafidir. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescide gelmişlerdi. Orada bir kısım topluluk konuşup gülüşüyorlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu topluluğa hitaben buyurdular ki ölümü unutmayın, ölümü hatırlayın. Varlığım kudret elinde bulunan Allah'a yeminle söylerim ki eğer benim bildiğimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bir adamdan bahsederler ve Medhül da bulunurlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara Arkadaşınız ölümü anar mı diye sorar. Onlar da cevaben Biz onun hiç ölümü andığını işitmedik deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem der ki Sizin arkadaşınız övdüğünüz gibi değil. Allah ondan razı olsun. İbni Ömer anlatır. Bir gün ben de işlerinde olduğum halde 10 kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelmiştik. Ensardan biri dedi ki, ''Ey Allah'ın Resulü! insanların en ferasetlisi ve en şereflisi kimlerdir?'' Resul aleyhisselam buyurdular. ''Ölümü en çok ananları, ölüm için en çok hazırlananları. işte ferasetliler, şerefliler bunlardır. Bunlar dünyadan şerefle ahiret kerametini kazanmış olarak geçerler.'' Hasanı Basri Hazretleri der ki, Ölüm, dünya hayatını rezil bir hale soktu. Bu yüzden, ferasetlilere, Hiç neşelenme imkanı bırakmadı. rabi bin Haysem de şöyle der, Mü'minin, kavuşmayı beklediği, Ölümden daha hayırlı bir kaybı yoktur. Ehli hikmetten biri, Dostlarından birisine şunları yazmış, Ey kardeşim, keşke ölseydim diye temenni edip de, Ölemeyeceğin gün gelip çatmadan, bu dünyada ölümden sakın. İbni Sir'in hazretlerinin yanında, ölümden bahsedildi mi, adeta her uzvu ölürdü. Halife, Ömer İbni Abdülaziz, her gece alimleri toplar, beraberce ölümden, kıyametten ve ahiretten bahsederler, sonra, sanki önlerinde bir cenaze varmış gibi ağlarlardı. İbrahim Temimi şöyle der... İki şey beni dünyanın zevk ve eğlencesinden kesti. Bir, ölümü almak, iki, hesap vermek üzere Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna çıkmak. Kâb'ın bir sözü de şöyledir: Ölümü bilene dünya meşakkat ve musibetleri kolay gelir. Kadının biri Hazreti Ayşe radıyallahu anha'ya gelir ve kalbinin katılığından şikayet eder. Hazreti Ayşe Radıyallahu anha ona ölümü çok anmasını tavsiye eder ve böyle yaptığı takdirde yumuşak kalpli olabileceğini söyler. Kadın öyle yapar. Hakikaten kalbinde bir yumuşak huyluluk asıl olur. Sonra gelir Hazreti Ayşe Radyallahu anhaya teşekkür eder.